Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulullah. Soru soruldu. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam yemekte, yani yemekten sonra el açtırıp dua ettirdi mi? Bugün günümüzde insanlar yemekten sonra e, el aç, ellerini açıyorlar. Birisi imamlık yapıyor, dua ettiriyor. Yemekte bulunanlar amin diyor. Ve yemekten sonra da üç lokma yenmesi gerektiği bildiriliyor duadan sonra. Yani peygamberimiz rivayete göre yemeğin ortasında böyle dua ettirilmiş, edermiş ve sonra da yemek yermiş. Şimdi bu hususta böyle bir rivayet, böyle bir sünnet, sahih bir sünnet bilmiyoruz. Peygamberimiz hiçbir zaman yemeğin sonunda elini açıp yemekte bulunan cemaate, kişilere, elini açarak dua ettirip de amin dememiştir. Onlar da amin dememişlerdir. Böyle bir sünnet yok. Peygamberimiz yemekten sonra dua etmiş midir kendisi? Evet etmiştir. Sahih hadis kaynaklarında Peygamberimiz e, yemekten sonra, yemeğini bitirdikten sonra dua etmiştir. Örneğin şöyle bir duası var. Elhamdülillah ellezi et'amana hazza min gayri havlin minni ve kuvvetin Başka bir e, rivayette de şöyle bir dua ettiği bildiriliyor. Elhamdülillahi hamden kesiran tayyiben mübareken fihi ayra mekfihin ve la muvtein ve la mustagnen anhu rabbena. Yani bu dualarda peygamberimiz şöyle diyor. Benden hiçbir hareket ve kuvvet harcamaksızın bana bu yemeği yediren ve beni onunla rızalandıran Allah'a hamd olsun. Ee, diğer rivayette de çok tertemiz ve mübarek çokça hamd, yalnızca e, sonsuz ve tek, tek olunmayan, kendisinden müstahani olunmayarak yapılan hamd Rabbimiz Allah'adır. Yani kardeşlerim kendisine bu nimetleri verdiği için Allah'a hamd etmekte ve şükretmektedir. Peygamberimizin yapmış olduğu yemekten sonraki dua budur ve tek başına yapmıştır. Cemaat halinde yapmamıştır. Şayet peygamberimiz yemek duasını böyle yapmış olsaydı elbette ki sahih hadis kaynaklarımızda bu bize bildirilir. Birçok sahabe tarafından da rivayet senediyle bize ulaşırdı. Oysa peygamberimizden böyle bir sahih rivayet ulaşmış değil. Bu yemeğin ortasında dua etme hakkında bir rivayet bilmiyorum. Yemekten sonra üç lokma yenileceği e, duadan sonra e, hakkında yenileceği hakkında bir rivayet bilmiyorum. Sahih kaynaklarda buna rastlamadım ama e, uydurma rivayetler içerisinde geçebilir ya da zayıf rivayetler içerisinde geçebilir. Önemli olan şudur kardeşlerim. Bizim her hususta sahih kaynaklara göre, sahih rivayetlere göre hareket etmemiz. Çünkü bilindiği gibi, her hususta olduğu gibi bu hususlarda da birçok bidatler, hurafeler hayatımızın içerisine girmektedir. Bunlardan sakınmakta fayda var. Şüpheli şeylerden de sakınmakta fayda var. Sahih olarak bize ulaşan birçok rivayet varken uydurma ve zayıf rivayetleri asla tevessül etmemeliyiz. Bize Bizi kurtaracak kadar yeterli seviyede bilgiler dinimiz içerisinde mevcuttur. O halde onlarla yetinelim, bidatlerden uzak duralım. Ayrıca bu yemek duası içerisinde de şirk sözler söylenmektedir dua içerisinde bazen. Mesela nimeti celullah, bereketi halilullah, şefaat senden ya Resulallah diyor bir duada. Örnek olarak verecek olursam. Şimdi Allah'a dua etmek için elini açmış, Allah'tan isterken birden e, peygamberden bir talepte bulunuyor. Şefaat senden ya Resulallah. Yani kimi çağırıyorsun, kimden istiyorsun? Şöyle düşündüğün zaman burada bir, ee, yanlış bir dua var ve asla peygamberimizden böyle bir dua bize nakledilmiş değildir. Ee, bu da bizi Allah korusun çok e, mesul durumlara, kötü durumlara düşürebilir. Böyle dua ettirenler e, içlerinden geldiği gibi sıralıyorlar. Arapça olarak dua da ediyorlar. Ama e, sözlerinin içerisinde birçok sakat ifade geçmekte bunun da insanlar farkına varamamaktadır. O halde kardeşlerim sahih sünnete sarılalım. Bidatlerden ve hurafelerden uzak duralım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.